İyi iyi pazarlar. İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu, program arkadaşım Polat Doğru. Bugün sizlere konuk olarak Profesör Doktor Kadir Özer'i getirdik. Kadir'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Seninle sohbet etmek her zaman böyle dört gözle beklediğim bir olay. Sağ olun, benim için de öyle hocam. Gerçekten. Kadir'ciğim sen esas itibariyle... E, ...klinik psikoloji denen bir alanda... E, ...profesörsün, yurt dışında doktoranı yaptın. Türkiye'de değişik üniversitelerde... ...ders verdin. E, ve ondan dolayı... ...klinik psikolog olarak biliniyorsun ve psikoterapi yapıyorsun. E, şimdi... ...sana gelenler... E, ...deva bulmak üzere geliyorlar. <gülüyor> ve... Konuşuyorlar. Tahmin ediyorum sen birisi geldiği zaman şöyle bir bakıyorsun oturuşundan, yüz ifadesinden falan filan. Kafanda bir şeyler oluşuyor diye mi? Oluşuyor hocam, oluşuyor. Yalnız ben yıllar boyunca aslında yani psikoterapi dediğimiz zaman genelde insanların değişim için geldiklerini hı hı. varsayarız. Yani biz de bu mesleği öğrenirken yani insanlar bize değişmek için gelirler diye varsayarak öğrendik. Ama ben yıllar boyunca aslında insanların evet bir bölümünün yaşamlarında zorlandıkları yerlerde yani adeta işte hı hı. o boru tıkanmış da su akamıyor. Yani onu nasıl açacağını belki keşfetmek üzere geldiğini elbette görüyoruz ama bazen insanlar gerçekten kendileri duymak için de geliyorlar. Yani günlük yaşamımızda biz çok sessiz sedasız bazı sorunları yaşamımızın olaylarını kendi içimizde, kendi sessizliğimiz içinde, iç kulaklarımızın duyacağı şekilde hep onları düşünürüz. Ama düşünmek ile konuşmak birbirinden çok farklı şeyler. Yani konuşmak bir düşünceyi konuşmaya döndürdüğünüz zaman o eylem haline geliyor. Yani kulağımıza geliyor. Kulağından giren bir uyarıcı beyin için başka bir muameleye tabi tutuluyor. Dolayısıyla insanların bazıları bize gerçekten ...kendilerini duymak için geliyorlar. Ee, bir başka grup... E, ...hepimizin ortak özlemi olan bir... ...yani anlaşılma özlemimiz var. Hmm. Bazen bize onun için geliyorlar. Çünkü bizim psikoterapistler olarak en temel özelliğimiz... ...sıfır önyargıyla onları dinliyor olmamız. Bugün evet. varız, yarın yokuz onların yaşamlarında. Dolayısıyla onları dinleyip... İşte üzerine oturup seyahat ettikleri mantık yolculuğunun sesini onlara duyurabilmek, neyi neden hissettiklerini anladığımızı onlarla paylaşabilmek. Dolayısıyla onların anlaşılma özlemlerine araç olabilmek için belki biz oradayız. Yani bazıları da bunun için geliyor. Evet. Ee, şöyle bir şey aklıma geliyor. Şimdi gelenler var, gelemeyenler var. Farkında olmadığından dolayı gelmeyenler var. Evet. Ee, ve tahmin ediyorum bunların farkında olarak sen sadece kişileri karşına alıp konuşmanın ötesinde bir de kitap yazıyorsun. Evet. Yani gelemeyenler ve gelmeyenlerin de ellerini alıp okuduğu zaman evet. kendileriyle bir hoş sohbet içerisine girebilmeleri, bir sohbet edebilmeleri ufuklarının açılması falan bakımından. Evet. Bir de ara sıra böyle bizim televizyon programına geliyorsun. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Son bir kitabın çıktı. İlginç bir başlık. Var olmak cesaret ister. Evet. Ee, bugün genel olarak yaşamdan konuşacağız. Ama bu kitaba da sık sık referans bulunacağız. Evet. Hocam ya öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür elinize ediyorum. sağlık. Ee, Keyifle okudum kitabı. Benim açımdan eğlenceli bir yolculuk oldu. Anılarınızı paylaşmışsınız. Bu terapi odasından damıttıklarınızı paylaşmışsınız. Evet. Ee, o çok da hoş bir gözlem şansı vermiş diye düşünüyorum ben. O anlamda... Çok hoşuma gitti ve en temelde şöyle bir şeyden daha doğrusu ben onun tartışmasının içerisinde kaldım dinlerken ya dedim Kadir hoca ile nasıl olsa görme şansımız olacak sorayım buna diye düşündüm bu duygular ve düşünceler konusuyla ilgili yani hangisi önce geliyor nerede ne oluyor meselesiyle ilgili acaba biraz konuşsak mı diye düşündüm yani evet. çünkü siz benim anladığım kadarıyla diyorsunuz ki yani düşünceler duyguları uyandırıyor diyorsunuz. Hı hı. Ee, ben böyle bir kaldım orada ya, hakikaten <gülüyor> mi hocam diye. <gülüyor> ee, evet yani e, yani bilissel varoluş terapisi hı hı. olarak adlandırdığım bu terapi modelinde ve buna benzer aynı aile içinde bulunan evet. bilişsel terapiler ailesinde de temel vurgu budur ve ben bu tez üzerinde hala kafam onun hı hı. üzerinde ve e, oradayım. Şimdi yani herhangi bir duygunun anatomisine baktığımız zaman sevgili Polat, 3 temel şey var. Yani bunlardan bir tanesi işte bir olay. Yani mesela ben evet. burada bir olayın içindeyim. Senin soruna Doğru. muhatap oldum. Sen bir olaysın. Ve sen bana bu soruyu sorduğun zaman ben senin sorunla ilgili kendi kafamda düşünmeye, kendi kendime konuşmaya başladım bile. Ee, ve ondan sonra şimdi buna bir davranış üretiyorum. Şimdi dolayısıyla bir olayla karşı karşıya kalıyoruz o, ve onun çok temel bir çıktısı olan bir davranış ve de bir duygu duygularımız hmm. da çok somut parametreleri özellikleri olan e, süreçler yani işte kalbimizin daha fazla atması ter bezlerimizin hareketlerisi evet. vesaire. Şimdi bu üçlü içinde hız olarak hızı en yüksek olan düşünceler muazzam bir hızı var. Yani saliseler bile kavram olarak yetmiyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla bizim bir olayla karşı karşıya kalıp da onunla ilgili bir duygu üretmemiz o kadar zamandaş ki evet. çok kez yani oldu işte ben bu duygu yaşadım dediğimiz zaman çok kolay bir nedensellik içine giriveriyoruz. Ama o ikisi arasına yani olayla çıktısı arasında bir kafa giriyor ve yani o kafa hmm. inanılmaz hızlı. Çok kez onun farkına bile varamıyoruz. Yani bu kitap bir yerde onun farkındalığı üzerinde vurgu yapmaya çalışan, onu yavaşlatmamız, o süreci yavaşlatabilirsek oradaki materyal ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yani duygularla düşünceler aslında elbette bir duygunun anatomisini birlikte oluşturuyorlar. Ama ilk başlangıç noktası bizi biz yapan, bizi insan yapan o bilişsel faaliyetlerimiz, Hı -hı. düşünsel faaliyetlerimiz. ...ondan sonra üreyen bir duygu... ...o düşünsel faaliyetleri pekiştiriyor... ...o pekiştikçe duygu mayalanıyor... ...mayalandıkça düşünceler de mayalanıyor... ...ondan sonra böyle bir karşılıklı... San. ...beslemeye Anladım. girebiliyorlar tabii. Anladım. Evet. Ben <gülüyor> kitapta... ...ilk girişte bunu vurguluyorsun... ...şimdi bunu paylaşmak istiyorum... ...çünkü... ...esas temelde... ...bu yaklaşım içerisinde olunca... Birçok açıklamalar onun üzerine buluyor. Bir, ee, diyorsun ki ee, biz ee, yorumlar dünyasında yaşıyoruz. Olaylar var ve olayların yorumlarını yapıyoruz sürekli. Bu çok mutluluk. Onun için ee, yorum yaptığımızın farkında olalım. Bunun altını çiziyorsun. Hey insan insanoğlu yorum yapıyorsun farkında mısın? İki ee, farklı bireyler Aynı, karşı, ...aynı olay karşısında farklı yorumlar yapar. Olay aynı, bireyler farklı farklı ve e, bu çok doğal. Çünkü sen farklı bir bireysin. E, ondan dolayı farklı bir bireyin seninkinin aynısının tıpkısı yorum yapmasını beklemen tuhaf aslında. E, bir, e, üçüncü söylediğinde... Aynı birey zaman ve duruma göre aynı olay karşısında farklı yorumlar yapar. Bu da çok doğal diyorsun. Bu üç şeyi unutmazsak hayatımız bayağı kolaylaşır mesajını alıyorum ben. Doğru mu anlamışım? Tamamen katılıyorum hocam. Onu söylemeye çalışıyordum ve siz de onu bana tekrarladınız. Aynen Hı. öyle. Şimdi şeyli yani gerçeklerimizle yorumlarımızı karıştırıyoruz bazen. Hı. Yani çoğu kez bakıyorsunuz insanlar bir olayla ilgili bir yorumu e, gündeme getirmişler. O olay karşısında aynı yorumu tekrar gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla olaylar karşısında bir yorumu tekrarlıyorlar. Şimdi tekrarladıkça o yorum onlara gerçekmiş gibi gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yani bizim terapide belki de yaptığımız e, araç olmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Yani gerçeklerle yorumları karıştırmalı. Yani onu ayırt etmelerine yardımcı olur. Yorum yaptığının farkındasın değil mi diye sormak evet, geliyor. Evet, Bunun yani. bir yorum olduğunu farkında mısın? Evet, yani Bilsel varoluştan kasıt da bu. Yani yorumları gerçekmiş gibi yaşama geçiriyoruz. Yani o zaman bizim gerçeğimiz yorumlarımızın yorumları. bir uzantısı oluyor. Mesele demek ki bazı gerçekleri görüp onunla ilgili yorumlar üretebilmek. Evet. Yani yorumu gerçekleştirmek yerine bazı gerçekleri yorumlayabilir hale gelmemiz, ben ne düşünüyorum, ben bu olaya nasıl bir anlam yüklüyorum sorusunu sorabilmemiz. Daha çok biz başkalarının ne düşündüğünü, ne yaptığına e, odaklanmışız. Yani e, oralarda daha çok terbiye olmuş düşüncelerimiz. Evet. Mesela... Kendimize sorabilmek. Yani <gülüyor> o ne yaptı da sen ne yapıyorsun? Evet. Yani, yani kadın kocasına böyle bir laf ettin ki beni çok üzdün evet. ee, dediği zaman o zaman sen devreye giriyorsun. Evet. <gülüyor> sen kendini nasıl üzdün? Siz ne şey? yaptınız sen diye ne? soruyorum. Yani. Siz burada ne yaptınız diye <gülüyor> soruyorum. Evet. Ee, bu zor oluyor mu? Ee, yani. Şimdi Daha aslında, aslında şey e, yani insanların ee, ...o temel insan gerçeği olan... ...düşünen girdiklerini... ...yorumlayabilen... Hmm. ...o taraflarını... La, e, ...hemen temas içine girmeleri... ...o kadar zor değil. Hmm. Ancak... ...onu fark ettikten sonra... ...onu kabul etmeleri... Hmm. ...zorlaşıyor. Aha. Yani hatta... ...yani şimdi oturup ben... ...yani kendi yorumlarımı... ...değiştireceğim. Yani karşımdakini değiştirmek... ...daha kolay olmaz mı diyor... <gülüyor> Evet, evet. ama ben de onlara diyorum ki daha kolay olsaydı buraya gelmezlerdi. Evet, evet. <gülüyor> o... evet onun üzerinde bayağı duruyorsun. Hakikaten yani. o bu değiştirme meselesiyle ilgili genel bir isteğimiz <gülüyor> vardı mı hocam? Biz istiyoruz ki bizim gerçeğimize, bizim yorumlarımıza göre herkes değişsin. <gülüyor> ne güzel olur. Vallahi. Süper olurdu. Değil mi? <gülüyor> Çok trafik karışıklığı olurdu ama yani kime göre evet. değişecek, düzenlenecek dünya. Ama öyle yani gerçekten o nedense. İmkansız bir şeyden bahsediyoruz aslında evet. zor bir şey falan da değil yani bir başkasını değiştirmek gibi bir imkansızlıktan bahsediyoruz ve bu gariptir işte çok yapılabilir geliyor insanlara yani böyle bir imkansızlığa soyunmanın faturalarını çok ağır ödemelerine rağmen hala umutlarını yitirmeyip değiştirebileceğine inanıyorlar. Yöntemde problem var diye. Aa, o zaman da bize geliyorlar. Yani ben yapamadım yani sen bize bir tiyolar ver de şu adamı hani şu an değiştirelim ki. <gülüyor> ve tabii yani her kökten oryan oluyor mu? Çok. Çünkü e, geliyor sana diyelim ki eşinden şikayetle geliyor. Evet. Ee, karı veya koca ve bakıyor beyaz saçlı böyle falan saygın değer bir şey. Ha diyor, adamımı buldum diyor. Ben söyledim beni dinlemez ama bu adam söyledi mutlaka dinler. <gülüyor> ve anlatıyor sana böyle yapıyor, şu yapıyor, şu yapıyor, yapıyor falan bekliyor ee, ve sen de dönüp onunla uğraşıyorsun. Falan <gülüyor> ki onun eşiyle uğraşman lazım böyle hissediyor musun o, orada bir kaynak? Hemen yani çiftlerle çalışırken ben çok erken bir şekilde her biri kendi mantığı içinde elbette Heh. yani. Evet. Onu dinlemek durumundasınız. Yani gerçekçi olsun veya olmasın yürüttükleri mantık. Yani her bire en çok kendi mantığında tanışıktır. En çok onu tanır. Onunla yatıp kalkar. Orada ya, bir bütünlük var değil mi? Tabii. Kendi içinde kapalı bir sistemden evet. bahsediyoruz. Yani evet. o kesinlikle o mantık akışının sonucunda kendine Duydum. yaşattığı bir tabii. duyguyu evet. o sistemin bir gereği olarak görüyor. Evet. Şimdi... Dolayısıyla o kapalı mantık sistemi dinlediğiniz zaman siz evet o zaman siz böyle düşünüyorsanız böyle böyle de hissediyor olacaksınız kocanıza karşı veya eşinize karşı. Evet diyor. Anladım ben ya. Sizi çok doğru. iyi anlıyorum diyorum. yani Böyle böyle düşünülürse elbette böyle böyle şey. Demek yani bu mantığa göre eşiniz mesela aynen bu mantığa göre davranıyor olsaydı siz herhalde buraya gelmezdiniz değil mi diyorum. Efendim şimdi evet. siz de anlatın diyorum. O da anlatıyor. Onu da aynı Can kulağıyla dinliyorum. Evet böyle böyle şey yaptınız ama siz de o zaman böyle böyle hissediyorsunuz eşi. Aynen yani o zaman o da böyle tamam anladın. <gülüyor> o, o zaman, zaman diyorum size göre de diyorum <gülüyor> <gülüyor> size göre de eşiniz aynen sizin tanımladığınız gibi davranıyor olsaydı buraya gelmezsiniz. <gülüyor> Şimdi o zaman sizin buraya gelme gerekeceğiniz. <gülüyor> bu adam bir hakemlik yapsın bir hakimlik yapsın. <gülüyor> Yazı turamı atsın. Ne yaparsa yapsın. <gülüyor> Aracım sen onun gibi olacaksın veya sen bunun gibi olacaksın der ise çözüm orada görüyorsunuz galiba. Değil mi diyorum? Evet diyorlar. Ama ben ne hakimim ne de hakemim diyorum. <gülüyor> hayal, <O> zaman, kırıklığı. <gülüyor> hayal kırıklığı. Ama o hayal kırıklığı çiftlerin değişimi için yaşanması çok önemli bir hayal kırıklığı. Şimdi biraz evvel dediğiniz şey çok önemli. Bizim e, kankalardan, e, işte komşudan, e, lise arkadaşından vesaireden farkımız nedir? Farkımız şudur. Yani işte biz bu mesleği yapıyoruz. Bir sıfır önyargılıyız. Tanımayız onları. Bugün varız, yarın yokuz. E işte aksakallıyız. <gülüyor> Kilometre devirmişiz. Değil mi? Zaten onlar gelmeden evvel e bu kitabı <gülüyor> okumuşlar mesela. <gülüyor> o, neler yazmış falan. E dudaklarımız zaten kredilenmiş. Hı hı. Dolayısıyla bizim dudaklarımızdan çıkanı önemsedikleri için geliyorlar. Ve ben onlara bu böyle olmayacak biliyorsunuz değil mi diyorum. Yani hı hı. Siz neden bireyselliğinizden vazgeçip aynen eşiniz gibi olasınız. Hı hı. Her ikiniz de bireyselliğinizi korumak istersiniz. Ama mesela bu iki farklı bireyin aynılıkları... ...keşfetmesinde galiba... ...değil mi gibi o hayal kırıklığını... ...böyle bir olumlu amaç için... ...oraya ortaya koyabiliyorsanız... Hı hı. ...onun etrafında... ...buluşabiliyorlar o zaman. Hı hı. Burada... ...yani kitapta çok önemli... ...altını çizdiğim... ...kendime not aldığım... ...şu anda ana için bir kitap yazıyorum... ...onlar için yararlanmak üzere... ...kendime not aldığım yorumlar var... Onlardan bazılarına girmek istiyorum ama burada gövde yorumlar ve dal yorumlar diye benim için çok enteresan bir konuya girmişsin. Yani en çok gövde yorumların farkına varmakta zorlanıyor insanlar. Evet. Dal yorumun farkında olarak geliyor ama gövde evet. yorumun farkına varmak. Onu bir, bir etkileşim kurduğum biriyle böyle örnek olarak. Bir örnekle yapalım onu tamam Şimdi e, yani önce bizim yorum dünyamız, düşünce dünyamız katmanlı gibi. Yani hepsini, bütün düşüncelerimizi, bilinç düzeyimizde tutamıyoruz. Yani beynin kendini koruyan bir tarafı var. Bazılarını stana halinde özetliyor ve bilincimizin gerisinde bir yere koyuyor. Şimdi mesela birisi geliyor ve diyor ki e, yani ben e, şey, asansöre binemiyorum. Hı <gülüyor> hı. Ne zamandan beri işte valla son altı aydır binmekte zorlanıyorum ve benim iş yerimde onuncu katta ve her gün yürüyorum, helak oluyorum artık yani bunu halletmem gerek. Gelen kişide bakıyorsunuz bir çabalarıyla üst düzey yönetici sorumluluğuna kadar kendini getirmiş birisi. Peki nasıl başladı bu diye soruyorum ve diyor ki işte bir gün yemekten sonra asansöre bindik yukarı çıkarırken arıza oldu ve İnsanlar çakmaklarını çakmaya başladı. Ee, bir ara fark edemedik ama yani asansörün içindeki oksijen yanmaya başladığı için böyle daha derin nefes almaya başladım ve orada e, yani çaktırmadan ama için için fena halde korktum. Peki yani o korkuyu eşlik eden düşünceleri hatırlıyor musunuz? Aman Allah'ım burada ya bayılır kalırsam ve ölürsem bilmem. Yani şimdi bunlar çok net ve hemen ulaşabildiği düşünce türleri. Ya burada bayılır kalırsam? Peki. Şimdi gövde yoruma inmek istiyoruz. Peki sakıncası ne olur? Bayıldınız diyelim orada. E şimdi rezil olmak var. Hmm. Rezil olmak derken ne anlayalım bundan? E yani ben o bölümün müdürüyüm. Ve insanlara, insanlar beni güçlü birisi olarak verir. Ben sorun çözücüyüm. Böyle insanlar gelir, insanlara omuz veririm onlar. Omuzları omzuna, omuzuma kafalarını koyup Ağlayabilirler bebe onlara, çözümlerde bundur. E şimdi burada korkmak gibi bir zayıflık bana yakışmazdı. İçin için korkmama rağmen dışarıdan hiçbir şey yokmuş Gözler. gibi davrandım. Hı hı. Şimdi burada gövde yorum. Onun ilk elde dillendiremediği <gülüyor> gövde yorum, ben güçlü bir insanım ve korkmak gibi bir zayıflık bana yakışmaz. yakışmaz. Asıl mesele de orada. Yani oraya inmemiz önemli. Yani güçlü insan etiketine kendini kafadan nasıl hapsetip de seçeneksiz bırakmış korku gibi bir insani duyguyu kendine yasaklar Nasıl? hale gelmiş. Yani güçlü bir insan olma adına insan gibi davranmayı dan vazgeçmiş. Yani işte oralara girdiğiniz zaman aslında gövdeyle uğraşıyorsunuz. Yani asıl mesele de orada zaten. Ama asıl görünür olan üstteki mekanik evet, şimdi olan. Şimdi oraya değil takılıp mi? kalırsanız evet. oradaki düşüncelerin <gülüyor> değişimine araç olmaya çalışırsanız Pansuman işe yaramayacaktır. Vazıman yani. olur sadece. Pansuman. Aynen. Belki bir kere dişini sıkacaktır ama yine gelecektir, olmadı diyecektir. Doğru. Onun zaten inmekte zorluk çektiği gövde yorumlardır. Yani bizim belki de oradaki rolümüz o gövde yoruma ona, onunla birlikte yolculuk etmek. Yani. Ee, evet. Bunu anladığı zaman nasıl oluyor peki hocam? Ya, ya nasıl yani güç nisan yok mu diyor mesela. Valla görmedim şimdiye <gülüyor> kadar diyorum yani. <gülüyor> ...güçlü davranışlar gördüm Aha. falan. ama <gülüyor> Ben görmedim diyorum. E benim diyor mesela. Ben güçlü insanım diyor. E korkuyorsun. E, e <gülüyor> diyorum yani. Bana benimle paylaştın. <gülüyor> evet. Yani korkabilen bir tarafın var senin içinde. <gülüyor> senin o kişilik sülalende korkan, onunla görevlendirilmiş bir kişilik <gülüyor> var. Bunu <gülüyor> benimle paylaştın. <gülüyor> Başkalarına çaktırmadın ama <gülüyor> sen şahitsin buna... <gülüyor> Şimdi sen eğer onu bir zayıflık olarak tanımlıyorsan güçlü bir insan olmakla güçsüzlük gibi bu davranışı birbiriyle zaten kafan bağdaştıramıyor. Hı hı. Demek ki sen genelde belki güçlü davranmış bir insan olabilirsin ama bu eşit değildir güçlü insan. Yani meselemiz bu eşitliği oradan kaldırmak. Evet. evet. Ya şey de önemli şimdi bir dünya insan oturup merak ediyordur bunu tahmin ediyorum. Ee, sizin söylediğinizden ben korkuyu çok doğal algılamamız gerektiğiyle ilgili bir, bir sonuç çıkartıyorum yani korku bizim duygu ailemizdeki üyelerden bir tanesidir ve yaşamın evet. içerisinde normaldir mi diyoruz hocam bu söylediğinizde kesinlikle yani üstelik korku dediğimiz duygu öğrenilmiş bir duygu da değil mesela bu arkadaşımız biraz evvelki örnekteki Hı. arkadaşımız yaşadığı duygu aslında o asansörde hem korku yaşıyor hem kaygı yaşıyor kaygı gövdeyle ilgili. Yani Hı -hı. olmayan bir insan borsasında kendini kafasının içinde güçlü insanlar sektörüne koymuş. Hı -hı. Ya Onu kaybedersem diyor. şimdi. <gülüyor> Bizim değer düşecek tabi? Korku son derece doğal bir duygu. Yani o olmazsa çok fazla yaşayamayız. Yani Hı -hı. karşıdan karşıya geçerken yaşadığımız o korkunun bir türevi olan tedbirlilik. Yani sağa sola bak bir daha sağa bak ondan sonra geç deriz. Yani dolayısıyla o tabii ki doğal bir duygumuz. Evet. Bizi biz yapan bir duygu. Şimdi beni yıllardır tanıyorsun. <gülüyor> evet birçok evet. Doğan hocayı tanıdım. <gülüyor> ha, tamam. <gülüyor> Bu e, kavram e, çok önemli bir kavram. Benim hayatıma senin en önemli katkılarından birisi. Her bir insanın içinde e, birçok kişinin olduğu veya bir Önemli olan bir ekibi kabul etmemek. Yani bir takım var içimizde, bir ekip evet. var falan ve durum ve zamana göre bunlardan bazıları öncelik kazanıyor şeklinde. Ee... <gülüyor> ben bende kaç tane vardı? <gülüyor> Sonsuz olabilir hocam <gülüyor> işte. <hepimizde. gülüyor> ya Saka. bugün bile hocam ben buradaki Doğan Hoca ile bugün ilk defa tanışıyorum. Evet. Yani buradaki Kadir Özale de ilk defa tanışıyorum yani. O kadar bizim kişilik sülalemiz zengin. Evet. Pardon, Ve bunun kesin. doğal olduğunu kabul etmek çok önemli. Çünkü çok önemli bir kavram kullanıyorsun. Bu sanal insan borsası kavramı çok çok güçlü bir kavram. Yani borsada değerimizi korumak meselesi çok önemli anladığım kadarıyla. Ve ondan dolayı onlardan bir tanesini esas itibariyle tutunup öbürlerine... Hadi lan siz gidin bakayım. Gidin. Aynen. Olmayın. Aynen. İstemiyorum sizi. ...deme durumumuz oluyor galiba. Ee... Ve varoluşumuzu... ...en fazla sıkıştıran... ...zora sokan da işte şu... ...yaptığınız tarif hocam. Yani o sülaleden... ...birkaç tane alt kişiliğimizi... ...alıp da bütün sülalenin... ...bütününü... ...idare etmeye... ...memur etmemiz. Evet. Ve diğer alt kişilikleri... ...adeta sanki varoluşumuzdan atacakmışız... ...gibi muamele etmemiz. Yani bu aslında... Bir iç savaş. Yani o iç savaştır bizi zora sokan aslında. Evet Şimdi e, benim hayat hikayemi e, Canan Dila e, kitap haline getirdi. Söyleşilerden falan. E, orada ben hakikaten e, rahat rahat paylaşamayacağım ama hayatımda olan şeyleri anlattım. Ve çok memnunum onu yaptığımdan dolayı anlatmasam bayağı kendimden uzaklaşırdım. Her neyse. Şimdi bazı arkadaşlar o kitap okuduktan sonra... ...kitabı okudum. <gülüyor> <gülüyor> Senin saçma bir şey söylemiyor. Böyle. Kitabı okudu <gülüyor> <gülüyor> Yani o tavır içerisinde artık oku, okuyabildiği kadar falan şeklinde. Fakat şunu gördüm. Aa, çok enteresandır. Benim toplumda... Aa, ...vay ne kadar hayal kırtına uğradım diyen çıkmadı. Çıkmadan. Ne kadar cesursunuz. ...bana da özgürlük verdiniz. Sizin kitabınızı okuyunca... ...kendi hayatımda özgürlük kazandım... ...diyenler çok oldu. Hı. Ama değil mi hocam ne kadar enteresan... ...bunu yapıyor olmamızı... ...cesaretle tanımlıyorlar. Ne kadar cesursunuz diyorlar. Evet. Yani aslında... çok ...doğamız böyle bizim aslında. Yani evet. Geçmişimize baktığımız zaman... ...tek kişilikli gelmemişiz bugünlere kadar. Evet. Çok kişilikli gelmişiz. Renk renk davranmışız. Dürüstlükler, yalanlar başarılar başarısızlıklar. Yani gerçeğiniz bu iken siz bu gerçeğinizi ortaya koymuşsunuz ve bunu yapıyor olmanız ekstraordinel... yani olağan dışı bir şeymiş gibi. <gülüyor> evet. Değil mi? Evet. Herhalde var olmak cesaret ister derken de kitabın e, isim olarak onu söylemek istiyoruz herhalde. Evet. O evet, o evet. Cesaret. Yani seçeneksizlik farkında olmadan kendimizi Hapsettiğimiz bir duygu hali yani. Ben artık terapilerde e, çalışırken e, su üstünde işaret fişeği olarak gördüğüm duygular üzerinde durmuyorum. O duygular işte bildiğimiz kaygı, depresyon, öfke. Bunlar bana göre bir işaret fişeği. Bunlar yardımıyla asıl kişinin nerelerde kendini seçeneksiz bıraktığına inmemiz lazım. Evet. Yani bana gelenler işte Kadir Bey ben kendimi çok seçeneksiz bıraktım onun için geldim size falan demiyorlar. Yani ben <gülüyor> depresyondayım diye geliyor. Ben çok kaygılıyım diye geliyor. Ama oradan hareketle asıl temelde yatan o seçeneksizliği halletmeleri. Evet. Yani yaşamda kafalarında sadece seçeneksiz bıraktıklarını, yaşamın içinde varoluşlarının hala çok net seçeneklere sahip olduğunu görmelerine yardımcı olur. Peki hocam nasıl bu noktaya geliyor? Yani şimdi bir seçeneksizlik hali var tamam. Yani seçeneksizlik olduğunda da kastettiğimiz şey anladığım kadarıyla bu böyledir diyor adam. Ve bunun böyle olması gerekir. Başka da bir yorum başka da bir şey getirilemez. Benim yorumum budur. Hem kendimle ilgili hem durumla ilgili başka da bir şey söylenemez diyor. Bunun da farkında olarak da yapmıyor muhtemelen. Peki doğuştan... Aslında seçeneklerle geliyor değil mi? Evet. Nerede değişiyor bu durum? Yani kime <gülüyor> biz bir dakika abi ya ne yapıyorsunuz? Canını okuyorsunuz bunun diyeceğim. Şimdi şey yani çocuklara baktığınız zaman Hı. çocuklar aslında belirli bir yaşa kadar tamam. bilişsel seçenekliliğe sahipler. Yani bir yerde bir başka düşünüyorlar, evet. öyle yerde başka düşünüyorlar. Evet. Düşüncelerini değiştirip aynı olayla ilgili bir seferinde kızarken bir seferinde <gülüyor> evet. mutlu oluyorlar. Çocuklara göre mesela böyle bir şey burada yapılabilir, burada da yapılabilir, burada şu değil de bu yapılabilir. Yani böyle tırnak içinde doğrular, yanlışlar gibi kafalarını raylaştırmamışlar. Çocuklar mesela öyle bir borsa falan daha, yani çok orada da öyle ve burada da böyle çok rahatlıklarını görüyorsunuz. E ne oluyor? E çünkü çocuklar için biz modelleriz, biz onlarla yaşıyoruz. Bir kavramı kullanıyorsunuz, sessiz öğrenmeler. Sessiz öğren. Yani benim Yok şimdi ya. annemle, bakkalla, çakalla, amcayla, şunla, bunla, Doğan Hoca'yla... Şimdi anlaşmam lazım yani. Onlar bir dil kullanıyor. Hı. Şimdi annem bana... Şimdi inşallah alınmaz annem, bunu örnek olarak <gülüyor> söylüyorum bunu. Yani annem bana dönüp, daha Kadir benim çok kalbimi kırdım bak falan diyorsa... Ben bir küçük çocuk olarak diyorum ki, ha, ben bir şey yaptım. Annemin kalbini kırdım. Yani annemin öyle diyor bana diyorum. Koskoca model, yetişkin... Benim yaptığım bir şey onun duygusuna nedenmiş diyorum. Aynı annem çünkü bak şimdi beni çok mutlu ettin diyorsa tamam diyorum onun duygularından sorunlu benim. E Şimdi ben de duygular yaşadığım zaman annemin evet. dilinden öğrendiğim nedenselliğe göre ve duygularımı kim bana yaşatıyor falan diye etrafa arıyorum. <gülüyor> yani şimdi bu sessiz öğrenme dediğimiz bu yani çok. ben onlarla anlaşabilmek için onlar gibi düşünmeyi öğreniyorum. Hmm. Evet. Onlar seçeneksizlik dili eğer sunuyor varsa bana ben de onu öğreniyorum. Hı -hı. Şey gibi bu yani dünyanın düz olduğuna Hı -hı. asırlardır insanların inanması gibi yani coğrafya Hı -hı. öğretmeni dünya düzdür diyorsa vallahi bilmiyorum hocam yani bir düşünelim Hı -hı. <gülüyor> demiyorsun. <gülüyor> yani birisi demiş neler geldi hatırlasana. <gülüyor> ya bir şey paylaşacağım bu hani bu paylaşılan dil konusunda. Şimdi bugün e, ben e, Evden çıktım sokağa, e, taksiye binmek üzere, yukarıya doğru çıkıyorum e, ve o sırada... ...yan apartmandan başka birisi çıktı, zannederim 60 yaşlarda falan, beyaz saçlı falan birisi... ...bir paket getirdi, zaten kaldırım üzerine koymuş olduğu bir başka bir paketin üzerine paketi koydu, yanına da bir torba koydu... ...yukarıdan bir bayanın sesi... ...onu koyma, kırılır dedi. Şimdi... <gülüyor> şimdi ...adam az beş yaşında falan böyle... O da sonra ben yürürken ayak seslerimi duydum, adam baktı ve hafif gülümsedim, o da gülümsedi. Sonra baktım, bir pencerede bir bayan. İkimiz de yürümeye başladık, o paketler orada duruyor. Bana hiç selam falan yok dedi ki... <gülüyor> ha, önce kadına dedi ki... Ee, sokağa geçerken önce sola bakacağım, sonra sağa bakacağım, merak etme dedi. <gülüyor> Şimdi yürürken dedi ki... Ben, bu da ablam olur dedi. Ben dedi, küçükken dedi bana derdi ki, şu kılların bir siyahlaşsın, sana saat alacağım. Kıllarım çıktı, siyahlaştı, her tarafım beyazlaştı, hala saat almadı dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da bu şekilde paylaştı ve yürüdük. Dedim, taksi herhalde, taksi durduracaksın. Evet dedi, ben de taksi durdurmaya gidiyorum ama bunu anlayınca ben... ...geri çekildim böyle sanki hiç öyle bir niyetim yokmuş gibi ilk taksiye o durdurdu. Gitti. Sonra düşündüm. Yani ne kadar alttan alta birbirimizi hemen anlar hale geldik. Ve bütün bunlar sessiz öğrenmelerle oldu evet. yani. Benim gülümseyişim ona haydi bakalım konuş anlıyorum seni <gülüyor> anlamına geldi. ve Çok önemli diye düşünüyorum yani işte bu yazdığım kitapta ana babalara... Sizin yaptığınız ve söylediğiniz şeylerden, çevrenizdeki çocuklarınızın sessiz öğrenmeler içerisinde neyi öğrendiklerini farkında mısınız sorusu çok önemli. Çok, çok. Gerçekten. Evet. Ve davranışlarımızın anladım. dili burada çok daha önemli hocam. Yani e, çocuklar uzun süre bir kere çok soyut bizim ağzımızdan dökülen sözcüklerle iletişime girmiyorlar aslında biz Yani biz belki yetişkinler Öyleyse. soyut evrelerdeyiz de kavramlarla birbirimizi Çocuklar bizim ne yaptığımıza, davranışımızın dinle daha çok bakıyorlar. Evet. Yani evet, ağzımızdan dökülenle yaptığımız. Evet. O bir mi, değil mi? Bu onlar için çok daha önemli. Evet. Ya ara vereceğiz ama ondan önce şey sormak istiyorum Hocacığım ya. ...üç gözlü insan. Evet hocam. <gülüyor> Şimdi bakıyorum, iki tane görüyorum sen Gözlükleri tanarsak dört gözlü oluyorsun. Ama nerede bu üçüncüye? Ben beş, beş oluyorum hocam. Okurken de hep aklında şey şarkısı var. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var falan diye giden o... ...ilkokul dönemi vücut tanıtma şarkısı var. Bayağı ya. da zaman veriyorsun yani. Evet. Üç gözümüz var diye. Yani. Araya girmeden bu konuyu... Evet, iki dakikamız iki falan dakikamız var galiba. galiba. Evet. Hocam bu yani bilişsel dünyamızda yani bizim alanımızda daha çok sembolik dil yani ağzımızdan dökülen bu sözcüklerden uç, oluşan e, düşünce biçimi üzerinde daha çok yoğunlaşmışız ama ben artık terapilerimde e, görsel dilimizin bu sözel dilden çok daha güçlü olduğunu anlamaya Hı -hı. ve görmeye başladım ve hatta bunun için e, 28 ay süren bir e, TÜBİTAK projesi çerçevesinde bu üçüncü gözümüz, yani hayal gözümüzün, hayalle düşünmelerin duygular üzerindeki e, etkisini araştırdık. Ve bulduğumuz çok net bir şey var. Yani mesela biz e, bir olayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onu getiriş nitelikleri var. Yani en önemli niteliklerden bir tanesi açı niteliği mesela. Yani o günkü gibi göz açısıyla olayın içindeyken gözlerimizde nasıl gördük öyle mi getiriyoruz? Yoksa dış açıya çıkıp bir hmm. kamera gözüyle mi getiriyoruz? Hmm. Bunların duygular üzerindeki etkisi birbirinden önemli ölçüde farklı. Hmm. Tahmin edilebileceği gibi mesela burada biz göz, gözümüzde ne görüyorsak evet. o. Bir duygu yaşadığımız zaman bu duyguları şu gözümüzün gördüğü açıyla kayda alıyoruz. Yani bu olay bittikten sonra buradaki olayı gözümüzün önüne göz açısıyla getirdiğimizde buradaki duygular neyse Olan. onları da yaşarıyoruz. Ama dışa çıkıp canlandırdığımız zaman duygularda bir basılma oluyor. Hı hı. Günlük dilimizde buna çok örnekler var. Yani olaylara, dışa, gel şu olaya biraz dışarıdan dışarı bakalım. bakalım. Çünkü çok içeriden bakıyoruzdur, olayın içindeyizdir, içinde olduğumuz için böyle... Duygular şahlanmış tabii tabii. gidiyordur. Evet. Duyguları biraz durultalım anlamında. Gel biraz olayın Dışarıdan dışına çıkıp bakalım. bakalım. Yani durulalım Hı -hı. ve uzaktan bakalım Hı -hı. gibi. Evet. evet. Peki. evet. Kısa beladan sonra ben... sohbetimize devam edeceğiz efendim. <Gülüyor> Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Burada olmaktan memnun musun? Çok. çok. <gülüyor> ben de memnunum. Ben, zaman nasıl geçiyor anlıyorum gerçekten. Her evet, gün biz çok memnunuz. Evet. Hocam şimdi Kadir hocam bir sürü şey söylüyor falan filan ama bazılarında hakikaten böyle bir dakika ya hocam dediğim yerler oldu. Ben demesem de biri der. Şimdi bu kitapta bir yerde diyorsunuz ki bildiğinden şaşmamak pek de iyi bir şey değildir diyorsunuz. Evet. E, Niye öyle diyorsunuz hocam? Bizi <gülüyor> öyle öğretmediler. <gülüyor> yani bildiğinden şaşmayacaksın bir adam bir kere böyle kendini bulur olur ondan sonra da öyle devam eder diye öğrendik biz ya tabii yani e, şimdi e, biraz evvel e, ki konuşmalarımızda e, yorumlarımızı gerçekmiş gibi kabul ediyoruz gerçekmiş gibi kabul ettiğimiz zaman o bizim için yorumken aslında evet. bir bilme hali oluyor Doğru, ben bunu biliyorum diyoruz hı hı. şimdi ben bunu biliyoruz biliyorum dediğimiz zaman onunla ilgili artık Kuşku, merak, acaba öyle olmayabilir mi sorgulamaları sıfırlanmış oluyor. Doğru. Şimdi dolayısıyla ben onunla ilgili kuşku yaşamıyorsam, o bilme halimle ilgili, e, yani ona dokunmuyorum bile. Ve onu savunmaya da başlıyorum. Doğru, Bir değil. başkası çünkü benim karşıma geliyor, benim biliyorum dediğim, ...bilgi sahibiyim dediğim bir olayla ilgili... ...bir bakıyorum 180 derece... ...başka bir şey sunuyor... ...ve de benim gibi aynen... İddialı o da. Ben de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. evet. Şimdi yani böyle bir durumda... ...bir olayla ilgili... ...birbirinden farklı... <gülüyor> ...kuşkuyu yitirmiş... ...3-5 tane bilme hali varsa... ...bir kere o bilme hali... ...yani demek ki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...yani şimdi... ...bazı bilme hallerimiz vardır... Onlar evet yani işte örnek dünya yuvarlaktır, yer çekimi vardır. Yani biz erkekler hamile kalamayız. Yani bu, tamam. bu gayet sarılalım böyle bir. Tamam, bundan kuşku duymuyoruz. Ama yorumken bilme haline dönüştürdüğümüz bazı durumlarda o kuşkuyu kaybettiğimiz zaman böyle... Kör bir şekilde dövüş haline giriyoruz ve onu savunuyoruz. Evet, ve ideolojilerin savaşları evet. da böyle diyor değil mi? Böyle oluyor. Evet. Yani savaşlarımız yani toplumsal savaştan, bireysel savaştan yani bireysel savaştan toplumsal savaşa kadar baktığınız zaman evet. kişiler aslında bir düşünce biçimini, bir bireysel düşünme biçimini, bir bilme hali hatta bir doğruluk, hatta bir haklılık hali Aynen, getirdiği öyle. zaman... Hı hı. Ondan farklı olan her şey o zaman... ...yanlışlık ve haksızlık, haksızlık olacağı oluyor. için... ...hayda herkes... ...kendi bilme halini evet. savunmaya başladı. Şu dediğin de çok önemli... ...kendi bireysel savaşlarını dedin. Ben geçenlerde bir kuruluşa seminer veriyordum... ...arkadaşla konuşurken işte... ...şu veya bu şekilde... ...çok saygı duydu 70-75 yaşındaki... ...birisinin pencerede atlayarak... ...intihar ettiğini söyledi. Sonra konuştuğum zaman baktım... ...bir mesleki geçmişi var... ...ve... Emekli olduktan sonra işe girmiş, şunu yapmış, bunu yapmış falan filan ve e, iş hayatı yürümemiş, borca girmiş. E, ben bu bankaların karşısında nasıl çıkacağım kendimi yediremem e, diyerekten. E, dedim ya, keşke dedim daha önce haberim olsaydı, dedim kader Özel bunu çözerdi, kurtarırdık adamı dedim. Önem hocam falan dedi böyle, dedim yeni bir kitap çıktı dedim okulumuz falan. <gülüyor> Aman dedi bilmem ne falan filan, bayağı ilgilendi. Şimdi burada konuştuğumuz çok masum kavramlarmış gibi. Ama insan işin içerisine girince hayati önemli var hakikaten. Ve yüzde yüz yani. inanıyorum. Yani e, gelebilseydi şu veya bu şekilde, iki saat konuşabilseydi şu veya bu. Hiç olmazsa bir dakika ya demeye başlardı, sonra yavaş yavaş çözülürdü çok önemli hakikaten konuştuğu evet. o şey. Ya evet. insan müthiş mücadele edecek güce sahip, o gücü de nasıl kullanacağına kendisi karar veriyor. Şimdi evet. bunun doğruluğuna inanırsan yani bana yakışan budur, işte ben böyle bir insanım, bilmem neyim falan diye o yoldan bakarsan e, hakikaten adamın intihardan başka bir çözümü evet. kalmıyor anladığım evet. kadarıyla. Artık oraya kadar götürür. götürür değil mi? Şimdi e, bazı ben aranım iletişim olduğundan dolayı yüz ifadeleri falan bunun içerisine giriyor. E, bazı ortamlara giriyorum. Şimdi adamın yüzüne bakıyorum. Adamın yüz ifadesi şunu diyor. Ben her şeyi bilirim. Bildiğim şey mutlak doğrudur. Hiç kimse bana palavra atamaz. Hiçbir şey söylememiştir ama Ama oturuşundan bakışından yüzünden böyle bir darım var. İçimden gidip böyle abi öyle değil. O <gülüyor> bana bakarak söyledi hocam fark ettiniz mi? <gülüyor> Öyleydi ha. <gülüyor> Bayağı. Şimdi ee, ...düşünüyorum kendi kendime. Ee, tabii, ulan diyorum... ...bunu denedin mi? <gülüyor> Bunda da <gülüyor> türe olabilir. Fakat ne kadar zengin... ...bir algılama ortamı yani. Hemen böyle bakıyorsun... ...etkileşim içerisine girebiliyorsun. Ee, ama... bir yerde de demek ki... E, ...bir ihtiyacımız var. Yani doğru olmak, haklı olmak... ...bilmek konusunda. Böyle belirsizliğe... ...karşı... I, ı, ...sevmiyorum, istemiyorum belirsizliği gibi bir durumumuz var. Kadirci mi iki kitabı yazdı? Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Evet. Var mı başka? <gülüyor> Durumunuz. Şu oldu. sırada evet bir tane üzerinde daha çalışıyorum. Tamam. Kişiliğin mi var, derdin tamam. var. Bir sene sonrasına randevu alıyorum. Tamam yaparsın. hocam. <gülüyor> Kadir hocam ağzınıza sağlık. Ya. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İyi Tekrar ki çok iyi geldiniz. Olan için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenler. Başka bir turumda oturumda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.